Lordum çok üzgünüm ama yayını ele geçirmek konusunda sizi düşkünlüğünle vurdum. Yani nasıl olduğunu anlayamadım. Birden üstüme var Hiç asker de almamıştım. Her şey garanti altına aldığımı düşünüp beni affedin Lordum. Hay hay hay ne olur acıyım ben. <gülüyor> Bence de Darth Vader sürekli kendi adamlarını öldürmüyor mu? Yine de içimde kötü bir soru. Umarım önümüzdeki ay başımız belaya girmez. <Gülüyor> Yıldızsavaşlar.com'un sunduğu Türkiye'nin ilk ve tek podcast yayını Galaksinin Sesinin 3. bölümüne yani Mayıs ayı yayınına hoş geldiniz. Yayın arkadaşlarım Jaina, Rebelsoul, Valiant ve ben Darth Byros. Bu ay gerek haberler gerekse yayın içeriğimiz bakımından sizler için dopdolu bir program hazırladık. Biliyorsunuz bu ay Star Wars'un 30. yıl dönümü ve bunun şanına yakışır bir yayın olsun istedik. Yayının sürprizinden de söz et. Evet, bu yayınımıza Jar Jar Binks konuk olacak. Ona kendisi hakkında merak edilen soruları yönelteceğiz. Jar Jar görmeyiyle Türkçe mi öğrenmiş? Vallahi yayından önce karşılaştım, gayet iyi konuşuyor. Hatta o kadar çok konuştu ki başım şişti. Ben korkuyorum doğrusu, umarım bir sakarlık yapmaz. Haklısın, o yüzden onu pek fazla kendi başına bırakmadan artık yayınımıza başlayalım. Ve şimdi Türkiye'den ve Dünya'dan en güncel Star Wars haberleriyle karşınızdayız. Başlangıcı önce hepimizi heyecanlandırıp sonra hevesimizi kursağımızda bırakan bir haberle yapalım. Yeni üçlemenin gözdesi olan genç kızları Star Wars hayranı yapan sevgili Anakin'imiz Hayden Christensen İstanbul'da olacaktı. Sitemizde bu şekilde duyurmuştuk haberi. Wow Hayden... Ama pek çok kişi benim gibi heyecanlandıysa da kimse Hayden'ı göremedi. Ünlü Yıldız'ın buraya geliş sebebinden bahsedelim. Her yıl gerçekleştirilen ve resmi olmayan Gambol 3000 adında katılımcılarının ünlülerden oluştuğu bir rally var ve bu rally'nin rotası Avrupa'nın pek çok ülkesi üzerinden geçiyor. Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes gibi markaların katılımı nedeniyle zenginlerin sokak rally'si olarak adlandırılan yarışa Hayden geçtiğimiz yıl katılmıştı. Bu yıl rotada İstanbul'da vardı ve bize ulaşan duyuruya göre Orlando Bloom, Jason Statham, Paris Hilton ve Hayden Christensen gibi pek çok ünlü rally'nin ilk etabı için İstanbul'da olacaktı. Rally 30 Nisan günü saat 14'te Bağdat Caddesi'nden start alacaktı. İş günde yapılacak şey mi bu? İzlemekten mahrum kalırdık. Fakat her ne kadar hazırlıklar yapılmış ve onlarca insan merakla rally'i beklemeye başlamış olsa da ki ben de oradaydım ve saatlerce boşuna bekleyen insanlar da vardı ne araçlar ne de ünlüler oradaydı. Çünkü özel olarak hazırlanmış rally arabaları için federasyon gerekli izinleri vermemiş ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı da ünlülerin ülkeye ayak basmasını onaylamamıştı. Sanki bir şeyler önceden doğru düzgün planlanmamış gibi geldi bana. Peki ya sonra ne oldu? Haliyle rally'nin İstanbul etabı iptal edildi ve direkt olarak Atina'dan başlamasına karar verildi. Kısacası seçilmiş kişiyi ne duyduk ne de gördük. Bürokrasi yüzünden büyük bir fırsat kaçtı bence. Yazık oldu. Evet kesinlikle katılıyorum. Ülkemizden başka bir habere geçelim. Geçen ay post prodüksiyon aşamasında olduğunu belirttiğimiz İzmir Fan Film ekibinin hazırladığı sonun başlangıcı fan filmi hakkında bu hafta birkaç güncel veri elimize geçti. Filmin yönetmeni Cenk Düzgit, post prodüksiyon için birlikte çalıştığı Can Büyükberberi ile normal iş temposundan arda kalan zamanda olanca gayreti göstererek projeye yoğunlaştıklarını belirtiyor. E tabi sonuçta herkesin işi gücü var fanlarca yapılan bir çalışma için bu tip gecikmeler normal. E doğru, ayrıca bu açıklamanın yanı sıra post prodüksiyon aşamasından iki görüntü ve bir de video elimize ulaştı. Özellikle video çok heyecanlandırıcı, tüm bunları sitemizdeki haber başlığında bulabilirsiniz. Ben de Türk Fan Film ekibinin hazırladığı Direnişin Yükselişi hakkında birkaç haber vereyim. Aynı sebeplerle bu film de şu sıralar ağır bir post prodüksiyon aşamasından geçiyor. Filmin henüz çekilmemiş birkaç sahnesi de var. Yönetmen Can Akdağ'ın açıklamasına göre bu çekimler Haziran başında bitecek ve çok büyük bir ihtimalle Ağustos'un son haftasında film izleyicilerle buluşacak. Ben her iki filmin de tamamlanmasına çok az bir zaman kaldığına inanıyorum. Bence e, bu fan film ekiplerine destek olalım ve biraz daha sabır gösterelim. Star Wars teknolojisini takip edenlere iki yeni haberimiz var. Ne oldu yoksa gerçek ışın kılıcı mı yaptılar? Hayır henüz değil ama en az onun kadar heyecanlandırıcı bir şey. Bölüm 5'te Vader, Luke'un elini kestikten sonra onun yerine takılan protez eli hatırlamayan yoktur. <Gülüyor> Amerika'daki Johns Hopkins Üniversitesi uygulamalı fizik bölümünden yapılan açıklamaya göre 2009 yılına kadar insansız hareketleri taklit edebilecek gerçeklikte mekanik protezler yapılabilecekmiş. Bu protezler öncelikle askeri yaralanmalar için kullanılacak. Keşke artık gerçek savaş droidleri yapabilseler de savaşlarda insanlar yaralanıp bu protezlere hiç ihtiyaç duymasa. Keşke savaşlara gerek kalmasa ama insanın kaçınılmaz geleneklerinden biri. Başka bir teknolojik gelişme de bölüm 4'te gördüğümüz dokun kullandığı dürbün. Yine ordu ihtiyaçları için kullanılacak olan bu dürbün sadece filmde kullanılana benzemekle kalmıyor. Aynı zamanda filmdeki gibi kilometrelerce ötesini gece gündüz fark etmeden tüm netliğiyle gösteriyor. Yıldız Savaşları.com paparazzi servisinin ulaştırdığı bilgiye göre pek çok kişinin favori Star Wars karakteri olan ve galaksinin en hızlı kaçakçısı Han Solo'yu Harrison Ford, uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Kalista Flokhart ile geçtiğimiz ayın başında nişanlandı. 30 yıl önce kızların gözdesi Harrison Ford'muş. Nihayet dünya evine girecek yani. Evet, Ford 64 yaşında, Flokhart 42 yaşında. Zamanı gelmiş bence. Niye öyle diyorsun ki? Yaş bu kadar önemli mi? Ama eskerlerinden eser kalmıyor ki yaşlanınca. Bence bu göreceli bir durum. Örneğin George Lucas geçtiğimiz hafta Conan O'Brien'in şovuna konuk olduğu ve yeni saç modeli oldukça şaşırtıcıydı. Ona da bir imaj değişikliği lazımdı aslında. Peki show sırasında ne oldu? Conan O'Brien önce Lucas'a kariyeri hakkında birkaç soru sordu. Sonra ekipte Star Wars konusunda uzman olan birinden Lucas'a Star Wars hakkında zor bir soru sormasını söyledi. Ve Lucas cevabı bildi. Hmm ne sordu acaba? Sonra da Skywalker çiftliğini ziyaret etti ve orayı tam bir kaos ortamına dönüştürdü. Çok komik mutlaka izleyin. Youtube linki forumumuzda var. Hmm şimdi geldi mi benim sıra? Hayır Jar, Jar daha değil biraz daha sabret. Ve oradaki düğmelerle oynama. Bu arada epeydir genişletilmiş evrenle ilgili yeni bir haber vermiyorduk. Yeni bir gelişmeden söz etmek istiyorum. Lafını böldüm ama hani yeni setin adını bizim koyacağımız bir yarışma vardı. O ne oldu? Bu da onunla ilgili bir haber. Ee, setin ismi muhtemelen belirlendi ama öyle görünüyor ki kitap çıkana kadar öğrenemeyeceğiz bunu. Ee, o kitapta yani Sacrifice'da bir takım önemli olayların meydana geleceği söyleniyor. Ee, bu söylentilerden ilki başlıca bir Star Wars karakterinin öleceği. Bu kişi ya Luke ya da Mara Jade olabilirmiş. Bence Luke'u öldüremezler. Luke ölemez. Ölemez yani. Üzgünüm ama Luke öldü zaten. Luke'i isimli çizgi roman serisini takip edenler e, ne demek istediğimi anlayacaklar. E, i̇kinci söylenti kitabın sonunun şok edeceği olacağı ve iki ailenin birbirine düşeceği yönünde. Ama hangi aleler olduğu açıklanmamış. Skywalker ve solo aileleri olabilir gibi geliyor bana. Boba Fett'in de o zamanlarda bir ailesi var. Bunu da unutmamak gerek. Son söylenti ise ki bu biraz kesin gibi ben Skywalker'ın güçte kaybolabilme yeteneğine sahip olacağı. Güçte kaybolabilmek nasıl bir şey acaba? Doğrusu ben de tam bilmiyorum. Knights of the Old Republic serisinde güçte eko olmak, yarı olmak gibi kafa karıştıcı tanımlar vardı. Bu da onlardan bir tanesi herhalde kitap çıktığında her şey açığa kavuşacaktır. Madem Knights of the Old Republic dedin, oyun dünyasından haberlere geçelim. Bu ay sürpriz bir haber geldi. Her ne kadar henüz söylenti olsa da yine de oyun severleri heyecanlandırdı. Knights of the Old Republic serisi online bir RPG olarak karşımıza çıkabilir. Üstelik oyunun tasarımcısı olarak adı geçen firma ise BioWare. Galaxy's hakkında az da olsa haberdar olanlar bu oyunun son zamanlarda nedenli bir fiyaskoya dönüştüğünü çok iyi bilirler. Gerek oyunun evrenindeki tutarsızlık, gerek oynanabilirlikteki aşırılıklar pek çok oyuncunun tadını kaçırmış ve oyunu bırakmalarıyla sonuçlanmıştı. Özellikle BioWare gibi bir firma eğer ki bu projenin altından kalkabilirse oyun tarihinde görülmüş en iyi multiplayer RPG deneyimini yaşayabiliriz. Fakat aynı zamanda Galaxies'e bir şekilde bağlanmış ama son dönemlerde hayal kırıklığına uğramış olanları da sevindirecek bir haber var. Galaxies hayranı bir grup oyun sever, oyunu felakete çeviren güncellemelerin olmadığı, tıpkı eski günlerdeki gibi daha doğrusu Galaksiz'in ilk başladığı zamanlarda olduğu gibi çalışacak yeni bir server kuruyorlar. Server üzerindeki çalışmalar birkaç gün öncesine kadar yüksek tempoda devam ediyordu. Testler de başarılı olmuştu, şu anda da de devam ediyor olabilir. Evet, bu noktada akla ilk gelen şey bunun ne kadar yasal bir işlem oldu. Ee, sonuç itibariyle Lucas Arts'ın bu tip telif ve lisans konularını ne kadar sıkı takip ettiğini e, hepimiz az çok biliyoruz. Ancak şu ana kadar bir müdahale gerçekleştirilmemesi Lucas Arts'ın da bu projeye anlayışla baktığı konusunda ipuçları veriyor. Bu proje üzerinden birileri çıkarsa sağlamadığı sürece bir sorun yaşayacağını e, ben de düşünmüyorum. Bu konuyla ilgili tüm detayları forumun kejimat post kısmında bulabilirsiniz. Son olarak müjdeli bir haber verelim. Jedi Akademi oyuncularının merakla beklediği Knights of the Force genişleme paketi nihayet bu ay çıkacak gibi. Osman Yazın verdiği çıkış tarihi 25 Mayıs. Doğru, bu konuda ben de kendisiyle görüştüm. Paketin çıkışının özellikle 30. yıl dönümüne denk gelebilmesi için Osman tüm gayretini gösteriyor. Bu arada Knights of the Force'u deneme şansım da olduğu ee, oyunu yeni alternatiflerle oynayabilmek eğlenceli olacak. Bunu söyleyebilirim. Çıkıyor muyum ben şimdi yayına acaba, Heh? Of, hayır Cer daha koleksiyon haberleri var. Ben sana haber veririm, merak etme. Cer biraz sabırsız galiba. Sabırsızlığı sorun değil, yeter ki bir sakarlık yapmasın. Pekala, o halde şimdi koleksiyon dünyasından son gelişmeleri aktaralım. Ee, lafını böldüm ama gelişmelere geçmeden önce bizim de geçen ay yuttuğumuz bir numaradan bahsetmek istiyorum. Ne numarası? Sideshow'un çıkaracağını söylediğimiz Extras and Anchelarys serisini hatırladın mı? Hani e, Beru yenge figürü çıkacak demiştik. Aa, evet hatırladım. 12 inçlik Beru yenge <gülüyor> yaklaşık 30'dim. Ha işte e, öyle görünüyor ki bu Sideshow'un hazırladığı bir, bir nisan şakasıymış. Biz de bu numaraya kandık. <gülüyor> ah Pyros neden daha iyi araştırmadın mı? Haber diye getirdin, koydun önümüze. Tamam tamam, benim hatam. Ama siz işi bana yıkıyorsunuz canım, sonra her şey karışıyor. Neyse, bu açıklamayı yaptığımıza göre gelişmeleri devam edebiliriz. Pekala Hasbro'dan başlayalım. Hasbro Intertoy, geçen ay 30. yıl dönüm serisi figürlerini piyasaya sürdükten sonra, bu ay Unleashed, Battle Packler ve figür setleri de artık satışta Figür setleri arasında Bölüm 6'dan Pit of Carcoon, Bölüm 1'den Battle of Deed ve Bölüm 3'den Arrest of Palpatine bulunuyor. Figür setlerinin fiyatı 45YTL, Unleash Battle Packlerinin fiyatı ise 22YTL. Ürün çeşitlerinin devamı gelir umarız. Yurt dışında ise Hasbro artık yavaş yavaş genişletilmiş evrene geçmeye başladığının sinyallerini veriyor. Hasbro zaman zaman çıkaracağı figürün seçimini hayranlara bırakıyor. Birkaç olasılık belirleyip hayranlara bir olama yaptırıyor ve en çok oyu alan figür hayranların seçimi olarak üretiliyor. Bu yılın galibi ise Knights of the Old Republic serisinden tanıdığımız Darth Revan oldu. Figürün çıkış tarihi henüz bilinmiyor ama figüre ait görüntüler yayınlandı. Bunları forumumuzda bulabilirsiniz. Genişletilmiş evrenden ayrıca setler de çıktı. Bunlar arasında Mara Jade, Dark Woman, Klinan Vosk gibi karakterler var. Şayet bu çizgi romanları sevenler varsa bu figürleri kaçırmasınlar. Bu ay yeni ürünlerini göreceğe çıkaran bir başka firma da Gentle Giant. İlk ürün daha önce başka örneklerinde gördüğümüz Animated serisinden Han Solo. Ama nedense pek ciddi duruyor suratı diğer Animated'lara kıyasla. Şahsen ben pek sevmedim. Ama diğer ürün çok sevimli. Peter Bike'ın üstünde giden bir Scott Trooper bu. Yine Animated'lara benziyor ama Customs adında yeni bir seriye ait. <gülüyor> evet, Scott Trooper ifadesi çok komik. Her iki ürün de henüz piyasaya çıkmadı. Resimlerini ise forumumuzda bulabilirsiniz. Sözünü edeceğimiz son ürün ise Kotobukiya'dan. Kotobukiya'nın Celebration 4 için özel olarak hazırladığı bu ürün Yoda'nın ruhunu temsil ediyor. Diğer kotobuki ürünlerine kıyasa bu ürünün farkı sesli ve ışıklı olması yani A şeklindeki kaidesinin üzerinde duran Yoda saydam bir görünüme sahip olduğu için altından ışık geldiğinde ruhani bir hal alıyor. Galiba vakit geldi. Evet en sonunda herkesin beklediği an geldi. Ve şimdi huzurlarınızda Gangun'ların gururu, Nabu'nun cesur savaşçısı, tüm hayranların favorisi Jar Jar Binks. Ah şey tuvalet geldi. Charger hey, Birisi benim üzümlü kek gibi yemiş Charger yayındasın <gülüyor> Aa, Öyle mi? Sıra geldi bak <gülüyor> Herkese merhaba Ben Charger Prince Ben bu yayında yani galaksi lisesinde Olmaktan çok büyük bir günü yatırdım Biz de seni aramızda görmekten memnuniyet durduk Charger Bizleri kırmayıp buralara kadar geldiğin için ya Bu senatörlüğünden dolayı çok yoldum İşler bir de bak bu çok ısrar Ben de işlerini yata bırakıp geldim Eee evet, tabii. Yani işler bir tarafa, bunun havası da ayrıdır Oradan kısa süreliğine de olsa kopmak kolay olmamıştır senin için. Eee peki bizim gezegenimizi nasıl buldun? Dünya güzel bir yer ama bundan sonra biraz garip geliyor açıkçası. Her yer binalarla dolu. Tabi de kovreset gibi. Önce... Orsuttakinden farklı burada binalar az gelişmiş, yetersiz oksijenden dolayı sanırım yeterince büyüyememişler gibi, çiçeği gibi buradakiler. Gerçi orsuttakiler de fazla gelişmiş gibi sanırım genetik yapılarından kaynaklıyor. Tamam tamam, çok hızlı konuşuyorsun. Çok basattım. <gülüyor> Neyse, eğer sorularınız varsa şimdi alabilirim. Pekala, o halde seni fazla oyalamadan ilk sorumuzdan başlayalım. Ee, Obi-Wan ve qui ile ormanda ilk karşılaştığında aslında gizli sevgilinle olan buluşmandan döndüğünü söyleniyor bazı kaynaklara göre. Ee, bu konuda ne diyeceksin? E, şaka da bu? Ses Siz bagajın basınından mısınız acaba? E, o sırada yani genç gün ben zaten yalnız bir komuydu. Birisi de yoktu. Yani var ya aslında da yani ev var ya yok. Evet, dışındaki arkadaşla görüşmüştüm ama ya bu da değildi ve kayganla biriyle başka bir zamanda karşılaşmayacaktık zaten. Onun dışında da biri yoktu. Yani o yoktu canım da yani ya, biz sen yani neyse neki sevgili değiliz biz iyi arkadaştık sadece. Ya, tamam yeter mi bu kadar? Tamam geçeyim bu soruya. <gülüyor> Daha ilk soruda köşeye sıkıştınca her yer. Tamam. Ee, madem öyle başka bir soruya geçelim. E, merak edilen başka bir konuda, Nabu Savaşı'nda patlayıcıları taşıyan vagonun kapağını kastırın açıp açmadın. Yani e, bu da senin çok bilinen sakarlığının bir eseri miydi yoksa kahramanlığının bir göstergesi miydi? <gülüyor> ben zaten doğuştan bir kahramanım. Aslında seçilmiş olan benim de defa gidemediler. Kapağın açılması konusunda geleceğim. Bu tamamen kazara bir şey. Ne sanıyorsun siz beni? Suikastçı falan mı? Yok böyle bir şey. Tesadüfen açıldı. Bundan ilgili de herhangi bir şey. Dediğim gibi yani. Yok böyle bir şey. Bu sorular kim hazırlıyor ya? Buradan garip garip Allah Allah. Dünyalılar düşündüğünden daha zorlu çıktı herhalde. Ee, aslında doğruyu söylemek gerekirse böyle zor sorular göndererek bence senden intikam alıyorlar. Ee, neyse sıradaki sorumuza geçelim. Bir ara demişsin ki klon savaşları zamanında Jango Fett yerine gangunlar klonlansaydı savaşın akışı değişir ve galaksi bu klonlardan bu denliğe etkilenmezmiş. Ee, bu doğru mu? Güzel bir soru. Açıkçası Jango Fett kendi çok da başarılı bir üyesi olduğunu da söyleyemeyeceğim. Zaten seçim olarak Jango Fett seçimi bir hataydı. Onun dışında bandoleri yalı gangunlardan üstü olduğundan düşünmüyorum ve iddia ediyorum. Kangınlar'da olacak bir orduyla ayrılıkçılara karşı çok büyük bir sefer çok güzel zamandan kazanılabilirdi. Biz savaşçı kankerler çok üstte bir orkızdır. Vukilerden bile. Her ork'tan daha üstünüz aslında. İnsanlar bunu hazmedemiyor ama bir türlü. Namur'a bu yüzden kendi içimize kapandık zaten. Oo, bu cevap tehlikeli bir yönü doğru ilerliyor. Hatta sende neredeyse karanlık tarafı sezdim diyebilirim. Yani, ee, neredeyse. Kendinizi tehlikeye attığınız başka bir duruma geçelim. Tatooine'de ücretini ödemediğiniz bir deniz mahsulünü yediğiniz için korusantta sanatörlüğünüz sırasında cezaevinde kaldığınız bilinmekte. Bu ee, siyasi kariyerinizi etkiledi mi? O olaydan sonra siyasi kariyerimde herhangi bir sorun yaşamadım. <gülüyor> Ama şunu açıkça itiraf etmeliyim ki, Deniz mahsullerine karşı büyük bir tiksit de duymaya başladım. İğrenç. O tür şeyler uzun süredir yemiyorum. Gerçekten. Senin içinde bir deniz mahsulü diyemez miyiz ama? Neyse sanırım sen amfibiktin. Bu arada hazır siyasi kariyerinden konu açılmışken imparatorluğun ilanından sonra senin imparatorluk tarafına geçtiğin söyleniyor. Bu konuda ne diyeceksin? Ne imparatorluğu canım? Benim imparatorlukla ne işim olur? O sıralar. Ama senatörüyken imparatorlukla görüşmelerim oldu yani bana ciddi anlamda rüşvet teklif ettiler yani ben kabul etmedim tabii ki doğru ve ahlaklı bir senatör olarak ya yani, Cumhuriyet kredisi olarak bakacak bayağı büyük bir rakamdı bu ben kabul etmedim yani ben bu tür şeylerle işim olmaz benim taraf paraf, paraf değiştirmedim yok öyle bir şey <gülüyor> kim, kim uyduruyor bunları ya? Canım bilirsin işte siyaset politikası karalama kampanyaları e, zorlu bir hayat bu özellikle de senin gibi pek çok düşmanı olan bir işin e, Pekala sana son olarak ailenle ilgili bir soru soralım Artık evlendin çocukların var ama ailene karşı yeterince ilgi gösteremiyormuşsun hatta öyle ki oğlum bir gün senin ilgisizliğine ve ona hiç hediye almamanı çok bozulmuş ve asilerin tarafına geçmiş Ağlama hediye alamadım o sıralar Hazinesi'den bize yeterece bir çağrılmıyordu O yüzden alamadım Onun dışında sanatörlük işlerden dolayı Çok yoğundum Galaksiyi bir uçtan bir dolaşıyordum Ama aileme zaman ayırabiliyordum Lütfen bizim çalışmayın Böyle saçma sapan bir şey yok Ayrıca oğlum Asi, O da olmadı İsyan tarafına da geçmedi böyle bir şey yok Sevgili dinleyenler sanırım Jar, Jar sinirli halini görüp duyabileceğiniz Tekrar herhalde galaksinin sesi yayınıdır. Ee, ama tabi her ne kadar bölüm 1'i mahvetmiş olsa da sonuçta o da bir Star Wars karakteri ve e, bu efsanenin bir parçası. Diğer karakterler gibi onu da seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. <gülüyor> Buralara kadar gelip yayınımızı renklendirdiğin için teşekkür ederiz Jar, Jar. Ee, Bu yayını tüm dinleyenler için özel kıldım. Önem yok. Yalnız gitme ben de bir soru sorabilir miyim? Tabi ki. Seni dinliyoruz. Şey... Şimli kek var mı? Al, benimkini yiyebilirsin. Bunu da kazasız belasız atlattıktan sonra yayınımıza devam edebiliriz. Sırada ne var? Sırada bu oyun fanart çizer ve yazarı yorumlamaları var. Şimdi yorumlarını almak üzere mikrofonu Rebel Soul'a çeviriyoruz. Söz sende Rebel Soul. Teşekkürler Pyros. Bu ay alışılagelmiş çizimlerden biraz daha değişik tarzdaki çalışmaları yer veren Elite Saber'ın fan art eserlerine değineceğiz. Elite Saber'ın odaklandığı alan Star Wars karakterleri temalı wallpaper'lar. Wallpaper'lar gerçekten çok göz kamaştırıcı. Özellikle Vader ve Anakin sületlerinin olduğu çalışma bir Jedi'in karanlığa geçişini çok güzel özetler nitelikte. Çok beğendim özellikle bu çalışmayı gerçekten. Yayınladığı her seride farklı bir tarz kullanan Elixaber, çok çeşitliliği de yakalamayı başarıyor. Hemen herkesten zaten olumlu eleştiriler alan bu wallpaper'ların birçok ekranda uzun bir süre yer alacağından kuşkumuz yok. Ve tabi ki Fast Talk ve Stormtrooper'da görünmeye değer. Ve geçiyoruz bu ayın fan yazarını. Bu ayın yazarı olarak da geçen hafta fan artlarını incelediğimiz Master Solhen'in hikayelerini yorumlayacağız bu sefer. Efsane, Galaksi Savaşı ve Kaçış adlarında 3 kısa hikayesi bulunuyor Solhen'in. Kaçış adlı hikaye, Emir 66'dan sağ kurtulmaya çalışan bir grup Jedi'in hazine öyküsünü anlatıyor. Dramatik öykülerden hoşlananların okumalarını tavsiye ederiz. Hikaye, okuyucuyu sıkmayan, hareketli ve sürükleyici bir karaktere sahip. Diğer hikaye olan efsane ise, Klon Savaşları döneminde Nabu'da gerçek kimliğini ortaya çıkaran bir kraliçenin öyküsünü anlatan Henüz tamamlanmamış bir hikaye. Şu an için devamı merak konusu. Umarız ki en kısa sürede hikayenin geri kalanını öğrenebiliriz. Ve Master Solhen'in yazdığı son hikaye Galaksi Savaşı ise Endor Savaşı'nda 300 yıl sonra meydana gelen Jedi ve Sith mücadelesini anlatmakta. Şu ana dek 3 bölümü yayınlanmış olan bu öykünün de devamını sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi söz tekrar sizde. Teşekkürler bu soğuk. Bu ayki yayınımızın da, da sonuna yaklaşmaktayız artık. Şimdi biraz yıldızsavaşları.com'da olan bitenlerden söz edelim. Aa, bu ay kuruluş yıl dönümüydü değil mi? Evet, tıpkı Star Wars'un 30. yıl dönümü olduğu gibi Mayıs ayı aynı zamanda yıldızsavaşları.com'un da kuruluş yıl dönümü. Sitemiz bu ay ikinci yılını doldurdu. Pasta kesecek miyiz? Vallahi biz kestik. Sen yoktun, kaçırdın. Yedik hepsini. Ya! Şaka yana 1800 e aşkın üyesiyle yıldızsavaşları.com Umarız Star Wars sevginizi tatmin edebiliyordur Ve dileriz yıllarca sizinle beraber olmaya da devam eder Başka neler oldu bu ay? Bu ay Turkish Defenders of the Force ile bir söyleşi gerçekleştirdik ee, Bu bir Jedi Akademi klanı Ülkemizdeki en büyük klanlardan bir tanesi ve e, klan sistemi nasıldır, nasıl üye olunur, e, ne gibi aşamalardan geçilir Tüm bunları yıldızsavaşları.com'daki söyleşimizi okuyarak öğrenebilirsiniz Şu Işın Kılıçlı oyunda değil mi? Çok kopuğum ben oyunlardan Aha, Evet o oyun Bu arada Işın Kılıcı demişken forumumuzda bir proje yürütülüyor Forumun Holonet kısmındaki başlıkta basit malzemelerle nasıl FX benzeri bir Işın Kılıcı yapabileceğinize dair fikirler paylaşılmakta <gülüyor> Ee, oldukça ilginç ve heyecanlandırıcı sonuçlar da alınıyor. İlgilenenlere şiddetle tavsiye ediyorum bakmalarını. Dikkat etmek lazım yine de. Kimse kendine zarar vermesin. ışın kılıcı yapayım derken. Hey, haklısın yani. Kimse gazetelerde 3. sayfa haberi olmasın sonra. Ee, son olarak önümüzdeki hafta forum yöneticilerimizden Feanor'un, yani Oğuz'un doğum günüymüş. Onun da doğum gününü şimdiden kutlarız. Evet. iyi ki doğdun Feanor. Ve işte Mayıs ayı yayınımızın da sonuna geldik artık. Ee, yayını sonlandırmadan önce car seslendiren Rebel Sol'u öncelikle ben tebrik etmek istiyorum. Ee, gerçekten harika bir performanstı. Evet çok başarılıydı bence de. Tebrikler Rebel Sol. Önümüzdeki ay yeni sürprizlerle, karşınızda olmak ümidiyle. Ben Ceyna. Ben Rebel Soul Valiant. Ve ben Darth Pyros. Önümüzdeki ay görüşünceye dek. Üç Üç sizin olsun. olsun. Gençsin de nasıl?